Heyecanlı programında sizlerle birlikteyiz. Sizler için iki tane de canlı, kanlı, delikanlı ikisi de iki tane konuk getirdik. Konuğumuzun bir tanesi Remzi Küçükkuş. Kendisi Cimriler de bizim insanımız derneğinin kurucusu. Bu arada tabii ki karşıt görüşten dinleyicilerimiz de olacak düşüncesiyle bir yiğiti daha çağırdık. Onun ismi de Hasan Kartal. Hasan Kartal Bey ne cimrileri derneğinin kurucusu. Bu dernek de kaban tabana cimriler de olmalı derneğinin görüşlerine zıt. Onlar da diyorlar ki cimrilik insanoğlunun özünü mahveden, değerlerini al aşağı eden bir görüş sistemidir. Onlar varsa biz yokuz, onlar olmasın, kahrolsun. Evet şimdi sayın minik kuş... Küçük kuş Aynı şey. Öyle küçük şeyleri takmazsınız siz. Sınıf, küçük şeyleri... Küçük... Sizi duymuyoruz şu an sayın küçük kuş. Şimdi görüş sisteminizi anlatın. İnsanlarımız ilk önce öğrensin, bilgilensin. Daha sonra karşıt görüş seviyeli bir tartışma ortamı istiyorum. Sayın küçük kuş. Cimriler de olmalı ya da cimrilik. Cimriler de bizim insanımız. Bunlar hepsi eş anlamlıdır. Yani programda niye aynısını söylemiyor diye düşünmeyin. Evet kendisi görüş sistemini anlatsın. Daha sonra karşıt görüşten sayın Kartal, Kartal Çevikli ile bize cevap verecek. Önce ona ver. Niye bana veriyorsun önce? Söyle sebebini. Niye ben? Seni beni var mı şimdi? Ona verince o da aynı şeyi söylese ne yapacağız? <gülüyor> Sen aç işte. Tamam ben. Şimdi... Konuyu ben açacağım, bana yükleneceksiniz. Olmaz öyle şey. O açsın, ben ona yükleneyim. Ama mantıklı bir görüş sundunuz. Ve aynı zamanda gördünüz yani. Neyse, Sayın Kartal uçuyor. <gülüyor> Küçük kuş, görüşlerini püskürttü Sayın Kartal'a. Sayın Kartal uçarak uzaklaştı. Kartal geldi, sesi duyduk. Sayın Kartal, buyurun. Sizin görüşlerinizi ben sık sık takip ediyorum gazetelerden olsun. Sanal alemde tabii sık sık giriyoruz sizin sitenize. Adresini siz söyleyin isterseniz. Kahrolsuncimriler.com budur. <gülüyor> Şimdi neden cimriliğe karşı bu bakış açısı? Yani cimri insanlar neden dışlanmalı? Bunun kültürümüze kazandırdıkları ya da kaybettirdikleri neler? Siz neden, yani neden, e, bunun nedeni, Dinle. buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Önce cimriliği biraz tanıyalım isterseniz. Cimri insan her şeyini kıskandır, Bilgisini, parasını, sevgisini... Kısacası bencildir. Dünyada ne yazık ki bunlardan pek çok var. Yani şu anda bulunduğumuz ortamda bile bir tanesi var yani. Evet ben buradayım. Bir saniye lütfen. Yani sayın küçük kuş ikinci kez uyardım sizi. yani. Uslu bir kuş gibi oturun lütfen. Kartal uçuşunu tamamladıktan sonra size de hak verilecektir. Ama, gördüğünüz gibi o saldırmadan yalnızca cimriliğin tanımını yapıyor. <gülüyor> Ondan sonra esas hangi noktada birbirinizden ayrılıyorsunuz onu dinleyicilerimiz anlamalı. Sizi atmak zorunda bırakmayın beni. Buyurun kartal. Gördüğünüz gibi anlamakta bile cimrilik yapıyor. Yani inadına inadına anlamıyor. Öncelikle insanın kutsal ve yüce bir yapısı vardır. Yani cömert, her şeyi bol keseden veren cimrilik insanın doğasına aykırıdır. Cimri insanlar niye var? Bunun cevabını birazdan alacağız. Karşıdaki şahsiyetten. <gülüyor> evet, küçük kuş'tan da hemen bir cimrilik konusunda bir açıklama alalım. Efendim, cimrilik nedir? Niyedir? Niçin vardır? Efendim, işte ben de onu soruyorum kendime ve cevap vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet, haklısınız. Cimri davranmak gerekiyor. Her şeyde olduğu gibi. Siz de benden yanasınız ve tavırlarınız onu gösteriyor. Tebrikler. Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle. Yani Fazla malı göz Düşüncesinde değilsiniz. O güzel. Cimrilik bu mudur sizde gerçekten? Fazla malın göz çıkartmayacağı cimrilik midir Sayın Kartal? Fazla malın göz çıkartmayacağı cimrilikle paraleldir ama cimrilik diyemeyiz buna. <Gülüyor> paraleldir ne demek o zaman Sayın Kartal? Şudur efendim. Mal konusunda cimri bir insan bu mantıktan başkalarına... Dağıtmaz. Ne dağıtmaz? Para dağıtmaz. Kazanırken beraber kazanmadık ya. Yalnız cimriliği böyle sadece malmurluk için kısıtlarsanız tanımı dışına çıkmış olursunuz. Ben bir ilk önce insan anlatmayı ailesinden daha sonra yakınlarından ondan sonra yayılmalıdır yani. Görüşün. Öncelikle ben bir tane hücremden başladım. Hatta çekirdeğinden. Başladım anlatmaya, hücreme yaydım bunu. Sonra hücrem yandaki hücrelere, onlar da etrafındaki hücrelere ve bütün vücudumu bu cimrilik kapladı. Sonunda herkesin bu cimridir diye göstereceği bir haline döndüm. Tabi hücrelerimin yaptığı bu işlevi artık ben yürütmeye başladım. Çünkü hiç büyümüştü ve ben artık çevreme bunu anlatmaya başlamalıydım. ...konuda almadan bütün hücrelerime aktarıldı falan dedi. Önce ben başında söyledim yani cimriliğin mantalitesi şudur yani... ...bilgiyi bile kıskanır başkalarından. Önce bir hücrenin başka bir hücreye bu ideolojiyi aşılaması zaten cimriliğin doğasına aykırı. Ya hocam saçmalamıyorsunuz ya. Saçmalamıyorum bu noktada. Dediğiniz yanlış bütün hücrelerinize yayılamaz. Bence... Bence beyninizde bir tek hücrede bu cimrilik duygusu vardır. Zaten beyninizin de küçük olduğu malum. Küçük bir beyinde küçük bir hücre hiçbir şey ifade etmez. <gülüyor> hiçbir şey ifade etmez diye düşünüyorum. <gülüyor> daha ne bileyim? Hanım. Nice insanlar gözükmüşler ki küçük başlı olsalar bile sizin o büyük başınızdan büyük başlı hayvanlar da olsun tabii. Siz i̇şte o büyük başlı insanlardan daha zekilerdi. O küçük başta, küçük değil bile olsa içindeki önemlidir. Biraz Başın... insanın. <Gülüyor> yani büyük olmuş, küçük olmuş çalıştıramadıktan sonra ne işe yarar? Yani... az önce şu beyefendi şey dedi, az önce beyefendi şey dedi, bilgiyi bile kıskanıyorsunuz dedi, vermek istemiyorsunuz dedi. Bilim açık. O bir hayvanlık etti, tamam. Sayın Karp'la. <gülüyor> Birazdan uçma hakkı tanıyacağım. <gülüyor> Peki, cimriliğe şirme politikanız yok mu? Yalnızca beş kişiyseniz, beş kişiyle mi kalacaksınız? Yani grup üyeleri bir araya gelip yatırım yapabiliyoruz. Pintiyiz ama ayırıyoruz yine. Neyi? Cimriliğe katkı payı. <gülüyor> Siz ne diyorsunuz Karsan? <gülüyor> cimriliğe katkı payı ayırıyorlar dediler. Yani burada yine bir fedakarlık söz konusu değil mi? Yani Cimri'nin doğasına yine aykırı bir şey var sanki. <gülüyor> Kendi, kendiyle çelişmiyor mu? <gülüyor> sen bir tokat o, reyting alsın. At bir tokat, şenlendir olayı, tekrar gireriz biz Cimri'nin. <gülüyor> bir dakika, sen gel oyun oynayalım hadi oynayalım evet. cimriler ve cömertler atışması atışalım hadi atışalım atış at sen at, at. at <gülüyor> atıyorum bir dakika atıyorum at yaşasın cimriler kahrolsun cömertler <gülüyor> Bir cömert bin cimriye bedel Toprak vurun... <gülüyor> o salyalı ben var ya, cimri var. Sadece... <gülüyor> <gülüyor> cimbi, cimbi en cömert yanı salyalarında olmalı. Cömertler... Yuh size. Yuh <gülüyor> size. <gülüyor> tamam hocam. Nasıl olur vallahi dünyadaki dünyadaki bütün cömert bütün cömertler kabak hediye etmeli cimrilere. <gülüyor> Abi <Ay>, ne demek? <gülüyor> ben bunu taş kabul etmedim çünkü cimriler. Hediye desen sen cimri olursun sana cimri diyor. Ben cimriyim zaten salak. <gülüyor> Bana hediye ediyorum. <gülüyor> Sen hediye edin, salak. Salak dersin, kayda dinleriz. Şey diyor. Cömert, Cömertler, cimrilere kabak hediye etmeli dedi. Allah Allah. Ne dedim? Ne dedim? Ne dediğini biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. Ben ne diyeyim? Önemli değil. Onun olan <gülüyor> Toplumun ne dedi... Hahahaha <gülüyor> Bitti oğlum. Hayır söyle Yanıltıyorsunuz milleti Açar dinlettirim ha Dinlet Benden mi korkacağız dinlet <gülüyor> Aç. Aç Aç Dünyadaki Dünyadaki, dünyadaki bütün, bütün cömert, cömert Bütün cömertler, bütün cömertler kabak hediye etmeli cimbilere <gülüyor>